240. konu, ahiret azabının şiddeti, Allah yolunda açlık çekenlere isabet etmez. Ebu Höreyre şöyle anlatıyor, peygamber oturarak namaz kılarken ben huzuruna girerek, ey Allah'ın Resulü, bakıyorum oturarak namaz kılıyorsun, sana isabet eden nedir, dedim. Hazreti Peygamber, ey Ebu Höreyre, açlıktır, dedi. Bunun üzerine ben ağladım, bana, ey bu Höreyre, ağlama, kesinlikle kıyamet gününde, hesabın şiddeti dünyada Allah rızası için açlık çekene isabet etmez, buyurdu.